Müzekkin nüfus, nefislerin terbiyesi, Kutbul Arif'in Eşrefolu Rumi Hazretleri, Müzekkin nüfus adı ve kitabın yazılış tarihi. Şimdi bize fazlasıyla süluk etmek gerekir. Zaman astır. Kardeşlerimizin halleri değişiyor. Azgınlık ve münafıklık çoğaldı. Mürşid-i kâmile ve bunların sözlerine itibar kalmadı. Beyler zalim oldu. Kadılar rüşvet yer, ilme uymaz, onu heveslerine alet ederler. Müderrisler fasık oldu. Tefsir ve hadis, medreselerde okutulmuyor. Fakih ve din ilmini bilenler azaldı. Vaizler, Dünya için vaz verip Para topluyor İlmiyle Bey Zabit ve halkın arasında Rabet görmeyen danışmetler Şehlik yolunu tuttu Hileyle Halkın elindekini kolaylıkla alıyorlar Kendilerinde O haller varmış gibi Hakiki meşayihin Ezberindeki sözleri Meclislerde söylerler Halka Ehlihal olarak görünüp Mürit ve muhib edinirler. Birkaç talip toplayan, hakiki arif elbisesini giydiğini sanıyor. Zikir meclislerinde, kamil insanlarmış gibi sessizce oturup, riyayla başlarını sallarlar. Maksatları, halk içinde şöhret bulmaktır. Bu şey, bu asrın bir tanesidir, dedirtmek istiyorlar. Bütün arzuları dünyadır dünyeviliktir. Etraftan elbise ve armağanların gelmesi. Durum bu hale gelmişse konuşmadan oturmak öylece sükut etmek daha hayırlıdır. Böyle denmiştir. Nitekim Allah ondan razı olsun. Cafer-i Sadık, mürit ve sevdiklerinden uzaklaşıp bir mağaraya çekilir. Mürit ve sevenleri mağaranın kapısına gelip ''Ya Şeyh, Kerem buyurup aramıza dönüp nasihat etseniz, mübarek nefesinizin bereketiyle ölü gönüllerimiz dirilir, kurtuluşumuza sebep olursunuz.'' derler. Allah ondan razı olsun. sultan ölüme Meşayih, Cafer-i Sadık Hazretleri şöyle cevap verir. Bu zaman ağzın açılmayacağı, dilsizmiş gibi durulacak bir zamandır. Allah ondan razı olsun. Cafer-i Sadık'ın zamanı öyleyse, şimdiki zaman nasıldır? Bu kitabın yazıldığı tarih, Hicri takvime göre, 852 yılının mübarek Ramazan ayının son 10 günüdür. Dolayısıyla bize de, elbette ki uzlet, inziva gerektir. Evde oturup, Öylece susmak vaktidir, halka karışmamak. Öyle ama, mürit ve kardeşlerime bakınca, kendilerinde başka türlü haller gördüm. Dünya muhabbeti üzerlerine sinmiş, buna yenilmişler. Nefsi emmarenin, kötü ve çirkin huylarını alışkanlık edinmeye başlamışlar. Gelin, bu yaramaz huyları bırakın. Allah Celle Celaluhu'dan korkun. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem'den utanın. Dediğimde, mihnetli sözler söylemeye cesaret ettiler. Bunun üzerine, kendilerinden ayrılıp, uzlete çekildim. Gurbete bıraktım kendimi. Gurbette yaşayıp dolaşırken, insanlardan nice nükte duydum. Cahillerin elinden, Nice zehir içtim. Bu hallere düşen kardeşlerime şefkatle nazar ettim, baktım. Kurtuluşlarına vesile olur ümidiyle, kitabımı Türkçe yazmaya karar verdim. Zira herkesin faydalanmasını istedim. Bu kitapta hadis ve tefsirlerden alıntılar, sahabe ikramın sözleri ve kimi büyük şeyhlerin hikayeleri vardır. Kitabın bir kısmı da uygun gördüğüm kimi hallerimden oluşuyor. Ümidim o ki nefsi emmareni nesiri olmuş çaresizler, bu kitabı okuduklarında kötü huylarının onları cehenneme götüreceğini öğrenirler. İnsaf etmelerini ümit ediyorum. Allah Celle Celaluhu'dan korkup Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem'den utanacaklarını, meşayihin sırrına erip, kötü huyları terk edeceklerini, nefsi emmar eden, nefsi mutmainneye varacaklarını düşünüyorum. Böylelikle, Allah'ın rahmetine, Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine, ve meşayihin himmetine layık olurlar. İnşallah, hakir müellif, Abdullah bin Muhammed, el-Mısri, el-Rumi, el-Kadiri'yi de, dualarında unutmazlar. Bu kitap, Allah'ın yardımıyla tamamlandı. İnsanın terbiyesi, nefsi emmareden, nefsi mutmainneye mashar olması adına, iki bölüm halinde düzenlendi. Kendisine, Müzekkin Nüfus, adını koydum. Her kim bu kitabı okur, okuyanı dinler ve içindeki nasihatlerle amel ederse, şüphesiz nefsi emmarelikten mutmainneye ulaşır ve iriciyi dön Rabbine hitabıyla karşılaşır. Sadık mürit ve aşık muhibban bu kitabı doğru bir şekilde ve ihlasla okuduğunda veya dinlediğinde elbette gönlüne bu tarikatın ulularından bir netice ve aşkından bir nur yansır. Bu nurla, durumlarının muhasebesini yapıp, kendilerinin hangi sıfat üzere bulunduğunu görürler. Zira bu nur, durumlarını gösteren delil olur. Gönül ve yüzleri, iki cihanın arzu ve isteklerinden vazgeçer. Allah'ın inayetiyle, Hakka ulaşırlar. Evet, kitap, 2 bölüm olarak düzenlendi. Birinci bölümde, dünya muhabbeti, bu muhabbetin sebepleri, neticeleri, zararları, bu tür muhabbeti terk etmenin faydaları, dünyanın neye benzediği, dünyevi muhabbetle, dünyalık toplayanların misalinin ne olduğu ve nefsi emmârinin sıfatları bildirilmektedir. İkinci bölümde ise, şu sorulara cevap verilmektedir. Nefsi emmareyi nasıl terbiye etmek gerekiyor? Şehlik mertebesi nasıldır? Makamı nedir? Müritlik makamı nasıldır? Müridin uyması gereken şart ve edepler nelerdir? Zikrullah ile meşgul olup çile ve halvet çıkarmak nasıldır? Talip ne zaman Allah'a çağrılır?